Bidatçileri dinlemek haramdır. Bu itibarla, Müslim'in de tahrik ettiği bir hadiste, Yahya bin Ya'mer şöyle anlatmıştır. Basra'da, kader hakkında ilk söz eden, Ma'bet el cüheni olmuştu. Bir ara, ben ve Hümeyt bin Abdirrahman el-Himyeri, haç, yahut umre yapmak üzere yola çıktık. Ve kendi aramızda,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 ''Ya Eba Abdurrahman, bizim taraflarda bir takım insanlar türedi. Bunlar Kur'an'ı okuyor ve ilmi araştırıyorlar.'' dedim. Yahya, bu adamların hallerini, kader diye bir şey tanımadıklarını, olaylar Allah'ın hiçbir takdir ve malumatı olmaksızın yeni yeni husule gelir iddiasında bulunduklarını anlatınca, Abdullah radıyallahu anh şunları söyledi. Fıza, lüqit ölüaik, fakıxbirhum anı birey minhum, wa anhum buraâ minni. Walâdi yaplifu bhi, Abdullâh bin Umar, lou anli ahdhim misla ahdin dâhban, fakanfahu ma qabil Allah minhu, hatta yuemin bil O halde sen onlarla görüştüğün zaman kendilerine hemen haber ver ki ben onlardan bireyim. Onlar da benden beridirler. Abdullah bin Ömer'in kendisine yemin ettiği Allah'a anolsun ki onlardan birinin Uhud dağı kadar altını olsa da onu infak etse kadere inanmadıkça Allah onun infakını kabul etmez. Ya Eba Abdirrahman Bizim taraflarda bir takım insanlar türedi. Bunlar Kur'an'ı okuyor ve ilmi araştırıyorlar. Demekle Yahya bin Ya'mer zamanındaki bidatçilerin sapık itikatlarını ve sadece Kur'an lafızlarından indiği görüşlerle çıkardıkları hükümleri ve o hükümleri de Kur'an'a isnat ettiklerini beyan edince, Abdullah radıyallahu anh kendisine böyle insanlardan teberri etmenin farz olduğunu, böyle insanların yanında oturup hemdem olmanın haramlığını,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 İşte ilmi ve itikadi hatalardan birisi de bidatçıların kitaplarını okumak, sözlerini dinlemek, onlarla hemdem olmaktır. Müslüman hakkında bundan daha zararlı hiçbir şey olmaz. Ne faydaki bu asırda takva sahibi ulema devamlı bir surette tenkit edilmekte, vazifelerini yapmazlar diye şikayet edilmekte ve onları avam tabakasının gözlerinden düşürmeye gayretler harcanmaktadır. Bu ilim değil, halkı dinden uzaklaştırmaktır. Bu telkinler yine İslam düşmanları tarafından Müslümanların kulağına sokulmuş, akıllarını şaşırtmış hile ve tezvirlerdir. Hiçbir yer yoktur ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o yerde ümmetine bir mesaj vermemiş ve onları hak ve gerçeğe irşat etmemiş olsun. Elbette bu hususta da ümmetine yol göstermek için mesajlar vermiştir. Nitekim, Müslim ve Buhari'nin de tahriş ettikleri, Abdullah bin Amr bin As'dan gelen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. <Sessizlik> İnna Allah la yqbuḍu'l-ilm intiza'an yintizaghu min al-ıbādi, vakin yqbuḍu'l-ilm bi qabḍu'l-ülmāi, hatta ıza ılm ybqı ıalıman, ittakadı ınas rüosan jehālan, fasuʾilu, fa bi ığır Allah ilmi kullarından çekip alıvermez. Amma vakin. Ulemayı kabzeder. Onlarla birlikte ilmi de kaldırır. Nihayet bir alimi bırakmayacağı zamanda insanlar cahilleri isleri tutarlar. Onlara sorulur. İnsanlara ilimsiz fetva verirler. Bu suretle hem saparlar hem saptırırlar. Hadis-i şerif mucize olarak kıyametin küçük alametlerinden bahis buyurmaktadır. Bu hadisi şerh eden ulemadan birçoğu zamanlarından şikayet etmişlerdir. Eğer onlar bizim zamanımızı görselerdi ne diyeceklerdi? La havle ve la kuvvete illa billah Fuhuşlar açıkta yapılmaktadır. İçkiler serbest satılmakta. Hasılı kebairler alenen işlenmektedir. Havas uykuda, avam komada. Artık her bir insan kendi görüşüyle, heva ve hevesiyle meydan okumaktadır. Kendi hesaplarına geleni alırlar. Şeriatten bir hüküm işittikleri zaman, kafalarında çizilmiş olan plana uygun ise kabul ederler. Değilse ya tevil ederler ya reddederler. Bunların hepsi haramdır, zulümdür. Artık Allah Teala için sevgi, Allah Teala için buz etmek, müminler içerisinde ve cemaatler arasında yok olmaktadır. Bu da ayrı zulümdür. Cahil reisleri tutmakta kusur yoktur. Ar değildir. Bu dine zulümdür. Hiç düşünülmüyor ki, iman noktayı nazarından Allah Teala için sevmek, Allah Teala için buz etmek en halis imandır. Küfür ve masiyetten nefret, imanın icabıdır. Marufu tebliğ etmek, kötülüklerden vazgeçirmeye çalışmak, müminin vazifesidir. Baş olanın şartı fıkıh ilmini bilmesidir. Başa tabi olmanın şartı, tatbiki İslam'dır. İşte bunların terki, haram ve zulümdür. Yukarıdaki hadisi şerife mebni, Müslüman kime uyacağını, neyle amel edeceğini bilmek ve tatbik etmek mecburiyetindedir. Dini bilgi olmaksızın, şeriate uygun tatbikat olmaksızın şahıslar peşine düşmek haramdır ve zulümdür. El-İnsaf Bu hadisi şerifi ele alan birçok serseri yazarlar, dört mezhebe tabi olanların da hadiste tenkit edildiklerini sanıyorlar. Heva ve heveslerine uyduklarının farkında değiller. Evet, mümin imanın icabıyla Allah Teala'ya isyan edenlere buğz etmek, Allah Teala'ya boyun eğmiş takva ehlini sevmek mecburiyetindedir. Amerin en hayırlısı da budur. Bunu ihmal eden bir kimse imanını kaybetmese dahi şüphesiz harama girmiştir. Ebu Davud'un da tahric ettiği Ebi Emam'dan gelen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Men ehabbelillahi ve abghada lillahi ve a'ta lillahi ve mena'a lillahi faqad istekmale'l-iman. Allah için birini seven ve yine Allah için bir kimseden nefret eden ve Allah için veren vermekten Allah için sakınan bir kimse imanını kemale erdirmiştir. Bu hadisi şerifte imanın kemale erdirilmesi için dört şart koşulmuştur. A. Allah Teala'nın sevdiklerini Allah Teala için sevmek. B. Bir kimseden nefret ederek terk etmekte Allah Teala için nefret etmek ve terk etmek. Mesela yakını olsa dahi kafiri, fasığı, asiyi sevmemek ve onunla hemdem olmamak imanın kemale erdirilmesi için şarttır. Bunu terk etmek haramdır. C. Allah Teala'yı sevene yani takva sahiplerine sevdiği malından sadaka olarak yahut da karşılıksız borç olarak yahut hibe olarak, yahut hediye olarak vermek. De, Allah Teala'ya isyan edeni, isyanından dolayı mahrum etmek ve ondan yardımı kesmek. Bu dördü, kamil imanın alametinden sayılmaktadır. Bunsuz iman, zayıflaya zayıflaya gidebilir. Hatta ve hatta Ekabir demiştir ki, Kendisinde bu dört haslet bulunmayan, kafir ve fasıklarla düşüp kalkmaya mecbur olur. Artık kuvvetli imanı olsa dahi insan, onunla düşüp kalktığı kimsenin ahlakı üzerinde olur. Yine Ebu Davud'un tahriç ettiği Ebi Zer'den gelen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ Kalpteki tasdiki yani imanı marifet ve şuhud derecesine ulaştırıcı olarak en üstün amel Allah için sevmek ve Allah için buz etmektir. Halis imanın alameti de budur. Allah Teala'nın dini için dostlaşmak, O'nun dini için dostları terk etmek, halis imandan sayılmıştır. İşte bunları bırakmak büyük günah ve haramdır. Zaten yukarıda sayılan dört haslet müminde bulunmazsa, artık kendisinde hayır yoktur ve emin değildir demektir. Bu itibarla İmam Ahmet ve Beyhaki'nin tahriş ettikleri Fadale bin Ubeyd'den gelen bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El-muslimu men selime'l muslimuna min lisanihi ve yadihi. ve emwalihim. men cahada Gerçek müslüman dilinden ve elinden Müslümanların selamete erdiği kimsedir. Kamil mümin, halkın kanları ve malları üzere onu emin gördükleri kimsedir. Gerçek mücahid, Allah'a boyun eğmekte nefsiyle savaşandır. Gerçek muhacir, hata ve günahları terk edendir. Şüphesiz, Eliyle, diliyle Müslümanlara eziyet veren, Müslümanların kanlarına ve mallarına göz diken hiyanet etmiştir. Bunu helal saymak, küfür, haram inanmak şartıyla işlemek haramdır. Çünkü dinde hiyanet yoktur. Nitekim i̇bn Hibban, Tahavi, İmam Ahmet ve Beyhaki'nin de tahriç ettikleri Enes bin Malik'ten gelen bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La imane limen la emanete lehu ve la dine limen la ahde lehu Emin olmayanın kamil imanı yoktur. Güvenilmeyen kimseye gerçek din yoktur. Küfür ile iman arasında çok ince perdeler vardır. Bu hadisi şerifler onu beyan ediyor. Mesela masiyet üzere devam eden yahut masiyet üzerinde devam edene yardımda bulunan kimse, hem Allah-u Teala'nın hakkına, hem de kullarının haklarına tecavüz etmiştir. Müslümanların elinden ve dilinden korktuğu kimse, imana aykırı harekette bulunmuştur. Onun bu hareketleri, sağlam ve doğru imanla beraber olursa haram ve masiyettir. Bu davranışları hafife alırsa kafir olur Allah Teala korusun. Onun için Allah Teala için sevmek ve Allah Teala için buzetmek halis imanın alametinden sayılmıştır. Mesela zina gibi büyük günahı işleyen oğlunu veya babasını sevenin Sevgisi nispetinde Allah Teala'nın sevgisi kalbinde azalır. Öyleyse emin değildir, haindir, hıyanet ise haramdır. İki sevgi bir kalpte birleşmez. Masiyeti işleyeni sevmek, masiyeti sevmek gibidir, haramdır. Hem ilmi ve hem de itikadi hatadır. Maat esuf Zamanımızda nefsi alabildiğine bırakan yakın akrabalar sevilir. Hatta miras vermekte, hatta hediye vermekte tercih edilir. Allah Teala'nın yoluna girenler terk edilir. İsrail oğulları da marufu terk etmeyi, münkerleri işleyenlerle düşüp kalkmayı adet edindiler. Onların bu adeti hem dünyada, hem de ahirette evlerini yıkmıştır. Nebilerin dilleri üzere lanetlendiler. Evet, Müslüman olduğu halde, fiilen onlar gibi davrananların da, iki cihanda evleri yıkılır. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَن۪ي إِسْرَا۪يلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيْسَى بِن۪ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كانوا لا يتناهون عن منكر كانوا يفعلون ترى منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت أن سخط الله عليهم وفي خالدون. İsrail, oğullarından kafir olanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa'nın dilleri üzere lanetlenmişlerdi. Bunun sebebi de isyanda bulundukları iş ve hatlerini aşmalarıydı. Onlar işledikleri kötülükten birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun yaptıkları ne kötüdür. Onlardan çoğunun inkar edenlerle sevgi besleyerek dostluk ettiklerini görürsün. Nefslerinin onlara takdim ettiği şeyler ne kötüdür. Nitekim, Allah onlara gazap etti ve hakikaten onlar azapta kalıcıdırlar. Mealindeki ayeti kerimeler İsrail oğullarının ne sebeple dünya ve ahirette evlerini yıktıklarını açıkta izah etmiştir. A. Allah Teala'nın yasaklarını işlerlerdi. Emirlerini yerine getirmezlerdi. Dolayısıyla zamanlarındaki peygamberlerin gazaplarına uğradılar. Onlara beddua edildi. B. Kötülük işleyeni vazgeçirmeye çalışmazlardı. Masiyet işleyeni yani asiyileri ve fasıkları hoş görürlerdi. C. Üstelik takva sahiplerini, hatta peygamberleri dahi bırakıp kendilerine yakın olan akrabalarına sevgi besleyerek dostluk ederlerdi. Yahutları işlere hak ve gerçek sözü söylemekten korkarlardı. d. Peygamberlerin ve iyilerin sözlerini dinlemezlerdi. Nasihat kabul etmezlerdi. Bunlar hepsi kafirlerin ahlakıdır, tabiatidir, adetleridir. Evet, iman eden Müslümanların da bu ahlakta, tabiatte bulunmaları, iman etmekle birlikte olursa, Fısk ve isyan yani haram, Allah Teala korusun, küfür yani kafir, fısk yahut fasık, dine tercih veya kıyas edilse, küfür olur. Demek hoş görünme, hoş görme, kötülüklerden göz kapatmak değildir. Masiyet üzerine yardım etmek de değildir. Hakları ödemekten kaçmak ve zalime karşı susmak da değildir. Çünkü bunlar haramdır. İman da değil, amelde ve ahlakta nifaktır. Maatte esuf, avam şöyle dursun da, birçok havas dahi bu nifakla sibratullah, eşit, hoş görünme ve hoş görme arasında fark etmezler. Mesela adam evladının, yahut annesinin babasının Yahut reisinin kabahatinden göz kapatır. Sanki bilmezmiş, görmezmiş gibi. Bu davranış ilmen ve itikaden haramdır. Nitekim İmam Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn Mace'nin tahriç ettikleri İbn Mesud'dan gelen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Lamma waqa'at benu İsrail fi'l ma'asi" نهتهم علماءهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم عليهما السلام ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم أطرا وفي رواية kalla vallahi munkeri, azdalimi, atara, au, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadi adh-dhalimi wa la ta'tirunna 'ala al-haqq atra aw la yadhribanna thumma masiyetlere düştükleri zaman Alimleri onları vazgeçirmeye çalıştılar fakat onlar vazgeçmediler. Alimleri meclislerinde beraberlerinde oturdular ve beraber yediler içtiler. Bunun üzerine Allah da bazılarının kalplerini diğer bazısının kalplerine uydurdu. Birini diğerine fitne kıldı ve Davud ile İsa aleyhisselamın dili üzere onları lanetledi. Bunun sebebi de isyan ettikleri şeyler ve hadlerini aşmalarıydı. Hayır, nefsim kudretiyle yaşayan Allah'a and olsun, tas tamam onları, zalimleri zulümden, fısıktan vazgeçirmeye çalışacaksınız. Bir hadiste de, Hayır haktır, Allah'a and olsun, elbette ya marufu emredeceksiniz, münkerlerden vazgeçirmeye çalışırsınız, ya tepeden zalimin eli üzere tutarsınız, tas tamam hakka döndürüp, zalimleri zulümden, fısktan men edersiniz, yahut da Allah Teala, bazılarınızın kalplerini, diğer bazılarının kalplerine uyduracak, sonra da hepinize gazap edecek. Nitekim onları lanetlediği gibi. Bu hadisi şerif, kim olursa olsun, büyük günah işleyenlerin beraberinde oturmanın haramlığını ve onlara allah Teala'nın hoşuna giden şeyleri söylememenin haramlığını ve bu asilerin söz dinlememelerinin umumi azabın gelmesine sebep olacağını beyan buyurmuştur. Bilginlerin ilmi gizlemeleri, devlet adamlarının söz dinlememeleri yüzünden İsrail oğulları hakimiyetlerini kaybetmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifte ihtar ederek ümmetine mesaj vermektedir. Sizler de onlar gibi yaparsanız, onların başına gelen belaların sizin başınıza geleceğinde şüphe etmeyin demek buyurmuştur. İnsan, ya Allah Teala'nın rızasını, ya da kulun rızasını tercih eder. Elbette Allah Teala'nın rızasını tercih eden haramlardan sakınır. Söz dinler. Talimde kusur etmez. Aksi takdirde Allah Teala toplumdan yardımını alır ve onları sebeplere havale eder. Her birisinin belası ayağının altından çıkar. Nitekim İbn Hibban, Tirmizi, Ebu Nuaym İbnu Mubarek ve Kuzayi'nin tahrich ettikleri bir hadisi şerifte, Muaviye radıyallahu an Hazreti Ayşe radıyallahu anha'ya gönderdiği mektupta tavsiyelerini az ve öz olarak yazması talebinde bulunmuş. Bunun üzerinde Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle yazmıştır: Allah'ın selamı üzerinde olsun. Bundan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Men iltemes ridallahi bisakhatin nasi kafa hulahu maunatan nasi ve men iltemes ridan nasi bisakhati llahi vekalahulahu ila nasi Kim insanların gazapları sebebiyle Allah'ın rızasını talep ederse halka onun işini gördürmeye Allah kafi olur ve her kim Allah'ın gazabı sebebiyle insanların rızasını talep ederse Allah onu insanlara havale eder. Buyurduğunu işittim. Selametler üzerinde olsun. Demek insanları kendinden razı etmeye çalışan, Allah Teala'nın gazabına uğrar. Bu takdirde onu kurtarıcı kim? Fakat Allah Teala'nın dinini, ayakta dimdik kalması için öğrenen, öğreten, nasihat eden, insanların gazabına uğrarsa dahi, allah Teala yine insanlardan kendisine birçoklarını hizmetçi kılar. İşte iman budur. Ya allah Teala'ya itimat yahut da mahluka. Evet, mahluka dayanmak ve itimat etmek haramdır. Aynı zamanda hadisi şeriften anlaşılıyor ki, ilmi ve itikadi olarak dine talip olanlardan hükmü gizlemek, yani tebliğde Tedriste kusur etmek haramdır. Böylece bilgisiz fetva vermek, yanlış yol göstermek, hıyanet olduğundan haramdır. Nitekim Tirmizi ve Ebu Davud'un da tahriş ettikleri Ebi Hureyre'den gelen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men ile an ilmin fe ketemehu elcemehullahu yevmel qiyameti bilicamin min nârin kim helal ve harama ait farz ilimlerden sorulup onu gizlerse, Allah kıyamette ateşten bir gemle onu gemler. Her ceza amelin cinsinden olur. Doğrusu, insanın dünyadaki kötü ameli, ahirette temessül edilerek kendisine azap olur. Binaenaleyh, dünyada söz söylemenin farz olduğu yerlerde, Söz söylememekle nefsini hapsedenin, kıyamet gününde ağzına ateşten gem takılır. Böylece dünyada, hak ve gerçek söz ve nasihatleri dinlemeyenin, kulağına ateşten kurşun dökülür. Binaenaleyh, hadisi şerifte istiare ve teşbih vardır. Bilgi sahibinin bilgisini gizlemesi haram olduğu gibi, bilgisizlerin de işe karışmaları ve akıllarından fetva çıkarmaları, indiği görüşlerle ortaya fikir atmaları, ilmi gizlemekten daha beterdir, haramdır. Çoğu zaman insan ölür. Fikri ve bilgisi dünyada kalır. Hayırlı ilmin sevabı kesilmediği gibi, fitne ve fesade sebep olabilecek fikirlerin de günahları kesilmez. Nitekim, Ebu Davud ve Tahavi'nin de tahric ettiği Ebi Hureyre radıyallahu anh'dan gelen hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Menuftiye bi ghayri ilmin kana ismuhu alamen eftahu. Ve men eşara ala bi emrin ya'lamu enne rushtfe Kime ilimsiz fetva verilirse onun günahı kendisine fetva veren kimsenin üzerindedir. Kim mümin kardeşine bildiği halde doğruluk ve rüşt yolundan başkasını gösterirse, gerçekte ona hıyanet etmiştir. Bu hadisi şerif, ahkam hadislerinden olup birkaç vecihle mana edilmiştir. Birincisi budur. İkincisi, kim ilimsiz fetva verirse, onun günahı, onu kendisine müfti eden, eşit fetva hakkını veren kimsenin üzerindedir. Ve her kim kendisiyle istişare eden mümin kardeşine, rüşt ve doğruluk yolunu bildiği halde, başka bir yolu gösterirse, ona hıyanet etmiştir, demek olur. Bu takdirde, uftiye, ft olarak okunur. Demek ilme layık olmayıp, iddia ile kendini teşhir edenin veya veyahut takva sahibi olmayanların fetva makamına gelmesi veya getirilmesi yahut böyle bir kimsenin kendini müfti olarak göstermesi ümmete de hıyanettir. Aynı zamanda kendisinden fikrinin beyanı istenmeyen kimsenin fikrini beyan etmesi yahut fikir sahibi olup meşveretlerde fikrini gizlemesi, yahut mümin kardeşini tuzağa düşürmesi, yahut meşrebinden olmadığı için sözünü reddetmesi, yahut meşrebinden olduğu için sözünü kabul etmesi, ümmete hıyanettir, haramdır. Bunlar hepsi ilmi hatalardır. Dinde tesahül, kalbi samimiyeti, ihlası bozar. Aya emin olmayana yüz bin lira teslim edilmez iken, nasıl insan dinini öylesine teslim edebilir? Binaen aleyh, her mümin kendisine tabi olacağı şeyhi, lideri dört cihetle araştırmalıdır. Ondan sonra dinini ona teslim etmelidir. Böylece avamın kendisini kabul ettiği kimse de, dört cihetle kendini kontrol etmelidir. Eğer böyle olmazsa, Nifak tahakkuk eder.